Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, 350 Orgo'nun yola çıktığı İklim İçin Kentler Kampanyası'nın amacı iklim krizine karşı mücadelede atılması gereken ulusal düzeydeki adımların yanında... Kentlerden atılacak somut adımlarla değişimi hızlandırmak. Kampanya ile yerel yönetimlerin içinde bulunduğu stratejik planlama döneminde yerel yönetimlerin planına iklim eylem planı başlığının eklenmesi ve belediyelerin bu konuda net taahhütte bulunmasını sağlamak. Aşırı hava olayları kentlere vurmaya devam ediyor. İklim krizi bugün burada, kentlerde, evimizde. Artık yerel yönetimlerin bu krize karşı kısa vadeli değil, uzun soluklu planlarını geliştirip somut adımlar atmaları ve iklim dostu kentleri hayata geçirmek için irade göstermeleri gerekiyor. Şayet yerel yönetimler, belediyeler iklim krizine karşı harekete geçme sorumlulukları bulunuyorsa, bizlerin de kentler olarak adil, eşitlikçi ve geleceği bir arada inşa etmek için sürdürülebilir iklim dostu kentler talebini yükseltmemiz gerekiyor. İklim için kentler.org'a tıklayarak Türkiye'nin farklı yerlerinden yurttaşların açmış olduğu imza kampanyalarını harita üzerinden ulaşabilir ve destek olabilir. Kendi yaşadığınız bölgede hala hazırda açılmış imza kampanyası varsa eşinizle, dostunuzla, yereldeki komşunuzla iklim dostu bir kent için kampanya paylaşabilirsiniz. İklim için kentler.org adresinde. Sosyal medya üzerinden belediyeye etik et diyerek kamuoyuna ulaşabilirsiniz. Artık belediye seçimleri de gerçekleşti. Son gereksiz tekrarda birlikte artık bitti. Buna göre seçilmiş belediye başkanları ve belediye meclislerinden iklim için gerekli adımları atmalarını isteme zamanı geldi. Küresel %100 yenilenebilir enerji platformunun girişimiyle yenilenebilir enerji günü bu yıl ilk kez Birleşmiş Milletler Bonn yerleşkesinde sürmekte olan Bonn İklim Değişimi Konferansı'nın paralelinde 22 Haziran 2019 günü kutlandı. Yenilenebilir enerji elçisi ve vahşi şarkıcı lakaplı Ruslana tarafından başlatılan ve başta öğrencilerin gelecek için Cuma günü platformu olmak üzere çok sayıda sivil toplum örgütünce de desteklendi bugün. Günün İngilizce kısaltması ise Renew Day yani içinde günü yenileme, yeni bir gün, canlanma gibi güzellikler saklı. Bu sene gelecek için dünyamızı değiştirme hedefi vurgulanmış. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları teknik potansiyeli önemine dikkat çekerek Türkiye'nin iklim değişimiyle mücadelesinin Lider yerli güçleri güneşimiz, rüzgarımız, suyumuz ve biyokütlemizdir diye konuştu. Günü artık biz de kutlasak keşke bu güçleri harekete geçirmek üzere. Kuzey Ormanları savunmasının şehir plancıları, havalimanı çevresinde inşaat nedeniyle açılan taş ocakları ve havalimanına giriş sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu için kesilen ağaç sayısını hesapladı. Bu hesaplamaya göre Kuzey Ormanları'nda yapılan 3. Köprü, köprü bağlantı yolları ya da Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılmış diğer kısımları gibi proje alanları da dahil edilmedi. Sadece kuzey ormanları içerisinde kesilen ağaçların bir kısmını kapsayan bu hesaplamaya göre toplamda en az 13 milyon ağacın bu proje alanları kapsamında kesildiğini belirtti Kos. Kos'un hesaplamalarına göre havalimanı ve çevresindeki sahalara göre kesilen ağaç sayısının dökümü ise şöyle Üçüncü havalimanı proje sahası içerisinde 2012 yılından bugüne kadar en az 8 milyon. Üçüncü havalimanı çevresinde bulunan Kuzey Ormanları Savunması'nın iki taş ocağının ruhsat iptali için açtığı davadaki alanların da bulunduğu havalimanı inşaatı için açılmış taş ocakları için en az 1,2 milyon ve havalimanına giriş sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu de en az 3,7 milyon ağaç kesildi. Balıkesir Büyükşehir olmadan önce köy tüzel kişiliğine ait olan ve Balıkesir'in Büyükşehir'i olduktan sonra Bandırma Belediyesi'ne geçen Çayırdere mevkiinde 41.750 metrekare arazi satıldı. Büyük oranda hayvancılıkla uğraşan köy halkının bu faaliyet için kullandığı bu alanın ellerinden alınacak olması halkı tedirgin etti. İddialara göre süreç halka bilgi verilmeden gerçekleşti. Satılan arazinin yaklaşık olarak 10.000 metrekarelik alanında tarihi çeşme ve hayvan yalakları, köyün suyunun temin edildiği su deposu, su pompası ve 20'nin üzerinde asırlık çınar ağacı var. Ayrıca yaban hayvanlarının da bulunduğu bölgedeki tek su kaynağı bu arazide. Bandırma Belediye Başkanlığı'na ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü'ne dilekçe vererek buradaki çeşmelerin, asırlık çınar ağaçlarının ve su kaynaklarının koruma altına alınması ve satış işleminin iptal edilmesini isteyen yurttaşlar bir gün gazetesine ulaştı ve köy halkı adına konuşan Seçkin Aydemir, en azından satılmış arazimizin içindeki köyün ihtiyaçlarının karşılandığı su deposunun, su pompasının, hayvan yalaklarının içinde bulunduğu 10 bin metrekarelik alanın yapılmış ihale iptal ederek hemen kamulaştırılmasını talep ediyoruz. Satılan şirketin çınar ağaçlarına, su depomuza ve hayvan su yalağına zarar vermeden köylüye ait olan bu bölgenin tekrar köyün kullanımına geçmesini talep ediyoruz dediler. Yaşanılabilir iklim dostu kentler bugünden başlayarak. İnşa etmek istiyorsak sokağımıza, mahallemize, kentimize ve en önemlisi birbirimize dokunmamız, bir araya gelmemiz, talep etmemiz ve sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için hep birlikte harekete geçme zamanı. İklime karşı güç birliği. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri